Yaşam öyküsünü dinleyeceğiz hep beraber. İlham veren yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz. Konuğumuz sevgili Ömür Kınayi Alkan. Ömür Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiniz. Bugün konuğumuz oldunuz ve yaşam öykünüzü bizlerle paylaşıyorsunuz. Bizi çok mutlu ettiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle tüm Açık Radyo dinleyicilerine, Radyonuz çok özel Siz de çok özel ve güzel bir program yapıyorsunuz Ben çok memnun oldum bunun için Çok teşekkür ederiz sağ olun Güzel görüşleriniz için de çok teşekkür ediyoruz O zaman hızlıca sormak istiyorum Ömür Kınay Alkan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ömür Kınay'ın yaşam öyküsü İstanbul'da Bakırköy'de başladı eee İstanbul'un en eski e, ilçelerinden. E, yani ta şey, e, tarihi dönemlerden yani Bizans döneminden beri olan hala da e, böyle eski yapılarını koruyor nispeten. E, tarihi yapılarını. E, çok güzel bir mahalle kültürü vardı. Eee ben e, 80'lerde çocuk olanlardandım. E, ve yani sizler de biliyorsunuz o zamanlar hep böyle eee kapı önlerinde olursunuz ee, bütün komşu teyzeler sizin aslında anneniz olurlar işte ne bileyim bir çay demlenir aşağıya bahçeye inilirdi ee, yani eve girmezdiniz genelde ee, bir su içmek istiyorsanız işte acıktıysanız komşu arkadaşlarınızın evlerine gidip oralardan bir <gülüyor> ekmek falan yer yine günü devam ettirirdiniz. çok güzel bir çocukluk geçirdim ben Bakırköy'de mahallede o yıllarda çocuk olan konuklarımız çocukluklarını anlattıklarında, o dönemleri anlattıklarında ben hep şey söylüyorum. Mahallenin çocuklarıydık aslında. Hangi evinin hangi ailenin çocuğu olduğumuzun bir önemi yoktu. Çaldığımız her kapı bize aile sıcaklığıyla açılırdı. Ve dediğiniz gibi arkadaşlarımızın evlerini de kendi evimiz gibi görürdük. Ee, sokakta geçen, özellikle yaz aylarında sabahtan akşama kadar sokakta oyun peşinde geçen, nispeten günümüz çocuklarına nazaran Birçok açıdan daha şanslı bir jenerasyon. Ama e, baktığımızda, dönüp baktığımızda tabii zorlukları da olan bir dönem. E, siz de öyle bir çocukluk geçirdiniz. E, daha sonrasında okul hayatı başladı herhalde. Nasıl başladı okul hayatı, nerede başladı, neler yaptınız? E, tabii. Yani yine Bakırköy'de Mustafa Necati İlkokulunda... E, bu arada bugün e, ilkokul arkadaşlarımızın bizim bir grubumuz var. Hala hiç kopmadık. Çok e, iyi bir şekilde arkadaşlarımızı devam ettiriyoruz. Sadece pandemi döneminde görüşemedik ve e, çok e, ciddi e, Açık Radyo dinleyicisi hepsi. E, onlara da buradan ben selam göndermek Kesinlikle. istiyorum. Kesinlikle buradan onlara selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Sevgili Açık Radyo dinleyicisi olan sizin ilkokul grubunuz. Okulunuzun adı neyi tekrar edelim? Mustafa Necati İlkokulu Bakırköy. Mustafa Necati İlkokulu'ndaki Ömür Hanım'ın sınıf arkadaşlarına da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, nasıl bir öğrenciydiniz peki okulda? sakin çocuktum. Bunu genelde şeye bağlarlardı işte ben bu arada boşanmış bir ailenin tek çocuğuyum. E, çok küçük boşanıyorlar annem ve babam 8 aylıkken. E, daha önce başka evlat kayıpları vesaire yaşıyorlar ve hani evliliği devam ettiremiyorlar öyle söyleyeyim. İlk okulda böyle bütün aslında arkadaşlarımın e, hani anneleriyle, babalarıyla yani biz böyle okul çıkışlarında mutlaka birilerinin evlerine gidilir. Kız, erkek çok rahat olur. Yani erkeklerle futbol maçı yapardık. Çok güzel bir okulumuzun bahçesi vardı. Şimdi kentsel dönüşümle okulumuz hala devam ediyor ama binalar değişti. Hala önünden geçiyoruz ama eskiyi yad ediyoruz. Güzel bir ilkokul dönemim oldu. Sonrasında ortaokul yine Bakırköy ortaokulu birbirlerine çok yakın binalar. Bir kısmımız ortaokulda ayrılmış gibi olduk ama işte sabahçı öğlenci gibi oluyorduk ve yine okul çıkışlarında e, arkadaşlarımız gelirdi işte ne bileyim Hilmiler'in evindeyiz de vesile Teyze'ye geçeriz hep birlikte gibi hiç kopmadık. Lisede ben Bakırköy Kız Meslek Lisesi'ne geçtim. Onun da önemi şöyle oldu aslında benim hikayemde de çok önemli. Bakırkaya Ortaokulu'ndaki e, resim öğretmenim ee, anneni çağırır mısın bir konuşmak istiyorum dediğinde çok korkmuştum ben. Ee, Eyvah, ne anne olacak okula acaba? Geldiğinde, evet. E, yani o kadar böyle mutlu haberler aldım ki e, resim yeteneği çok gelişkin ve işte mutlaka güzel sonatlara yönlendirin kendisini diye öğretmenim annemle böyle bir konuşma yapıyor ve bir sonrasında lisede e, kız tek sesi resim bölümüne geçiyorum. E, ölçüm yani aslında o hikaye benim yaşamımı da galiba birazcık şekillendirdi. E, lise bitti. Bir dönem böyle şeydim. Ben her şeyi yapayım. İşte Almanca öğreneyim. Şunu şunu yapayım. Bir an evvel işte bir tane bir matbaaya dergiye gireyim gibi böyle işte yaz döneminde tecrübelerim olmuştu. E, siz, sonrasında... Siz resime karşı yeteneğiniz ortaokuldaki öğretmeniniz resim öğretmeniniz tarafından aslında fark ediliyor ve... E çok yetenekli olduğunuz, resime yönelmeniz gerektiği ailenize iletiliyor. Siz de kız meslek sesinde resim bölümünden mezun olduktan sonra işe hayatına atılmayı düşünüyorsunuz. Belki o yıllarda bir şeyler yapmayı düşünüyorsunuz. Ta Aha. ki bir gün, bir saat, bir olay yaşanana kadar orada bir kırılma anı var. Nedir hayatınızın o kırılma anı Umur Evet, maalesef 17 Ağustos 1999 depremi. Ve biz o zamana kadar aslında Bakırköy'de otururken ee, bina öldürmez yani deprem öldürmez bina öldürürün tam örneğiyiz aslında Sefaköy'de bir yeni eve taşınıyoruz daha bir hafta oluyor ve depremde annemle birlikte enkaz altında kalıyorum annem e, o an vefat ediyor ben dört buçuk saat sonra enkazdan e, yaralı olarak kurtarılıyorum e, ve aslında durumun vehametini uzunca bir süre anlayamamıştım yani yeniden yürüyemeyeceğini öğrendiğim bir vakit bayağı bir zaman geçmişti. Çünkü ben hastanede işte sadece ayaklarımda kırık var vesaire gibi düşünürken aynı zaman paten kayarım yeniden diye sorular sorarken genel olarak bir sessizlik hakim oluyordu. Ee, ve maalesef yani çok can kayıpları ile birlikte çok yaralanan ve sakat kalan insanlardan biri de ben oldum 99 depremiyle. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi birçok insanın hayatını değiştirdi. Dediğiniz gibi kayıpların yanı sıra birçok insan sağlıkla ilgili... E Ciddi kayıplar, e, sıkıntılar yaşadı ve birçok insanın hayatının kırılma noktası. Daha önce radyo programımızda, Kentin Gizli Öyküleri programında konuk aldığımız 99 depreminden sonra hayatının akışı değişen birçok konuğumuz doldu. Ömür Kınay Alkan da, bugün konuğumuz Ömür Hanım da bu isimlerden bir tanesi. Ve siz e, depremden 4,5 saat sonra çıkarıldıktan sonra tekrar yürüyeceğinizi düşünüyordunuz. Ee, ama sonrasında öğrendiniz ki aslında tekrar yürüyemeyeceksiniz ve tekerlekli sandalye hayatınıza girdi. Hayatınıza girdikten sonra neler değişti, neler yaptınız? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Yani çok uzun süre tabii ki tedavi dönemlerim oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl sürekli hastanede kaldım. Ee, ama o dönemde e, ikinci girdiğim bir yer şu an e, kapandı maalesef ama bir radyasyon merkezi olarak girdiğim yerde e, kongre merkezi vardı Kemer Gugaz'da. E, i̇şte böyle bütün gün dolaşıyordum orada ben buralarda ne yapabilirim falan diye. Oranın direktörüyle görüşmüştüm e, ve ben aslında orada ufak ufak telefonlara bakayım, ön büroda çalışayım falan derken orada kadrolu işe başladım. Ve oradaki direktörüm Ahmet Bey hiç unutmayacağım e, beni hep şey konusunda teşvik ediyordu. Ömür sen üniversiteye yeniden başlamalısın bitmelisin yapmalısın ve ben böyle bir deneyim şeklinde e, üniversite sınavına girdiğinde orada işte resim yeniden karşıma geldi hep resim yapıyordum yani böyle orada otururken bile oturduğum yerde kendi elimi falan çiziyordum özel yetenek sınavlarına girdim o e, arada devlet üniversiteleri maalesef e, hiç erişilebilir değildi yani asansör vardı ya hiçbir şey yoktu öyle söyleyeyim 2005 yılından bahsediyorum. tamamen yaklaşık 6 yıl sonra. Ee, vakıf üniversitelerini denedim. Ve 3 vakıf üniversitesini tam burslu kazandım. Ee, eğer tam burslu kazanamatsaydım bu arada hani maddi imkansızlıklar sebebiyle hani okuyamazdım da. Ee, çünkü hayata çok geriden başladım. Mesleğim yok. Işte ailem yok. Hiçbir şey yok. Aslında, sıfırsınız bir şekilde. Ee, ve tekerlekli sandalyeyle bir direği olarak Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yani toplu taşımayı kullanma şansınız yok. Yani taksiyle gitmek zorundasınız. Bir dolu dezavantajlar hayatınıza giriyor. Aslında ee, ortaokulda işte... resim öğretmeninizin keşfettiği o yetenek sizi e, tekrardan hayata bağladı belki de. Ve siz e, güçlü olduğunuz yöne, güçlü olduğunuz yeteneğinize sarılarak, resme sarılarak Dediğiniz gibi devlet üniversitelerine erişmek yani okulda öğrenci olabilmek o dönemde tekerlekli sandalyeli bir birey olarak çok zorken siz vakıf üniversitelerinin sınavına girdiniz. Üç tane vakıf üniversitesinin sınavında da %100 bursla kazandınız ve sonra üniversite hayatı başladı. Hayatınız nasıl değişti? Yani çok güzel değişti. Benim için İstanbul Kültür Üniversitesi her zaman bir ailem diyorum. Çünkü orada lisans eğitimimi alırken e, sinemaya yönelmiştim. Animasyon filmler yapıyordum ve e, bir yandan da üniversite öğrencileri o dönem işte Beyaz Şov, Okan Bayılgen'in şovlarına falan giderken biz de okulca Okan Bayılgen'in şovuna gitmiştik ve kendisiyle orada konuşunca biraz kendimden yaptıklarımdan bahsedince e, benimle çalışır mısın dedi e, ve ekibe dahil oldum. Birinci sınıftaydım o zaman. Bir yandan da sinema ve animasyon filmleri çekerken tabii ki Okan Bayıl yine seslendirmesi için rica etmiştim kısa filmlerimi. Ee, burada şundan bahsetmek isterim. Aslında sinemacılar genelde şey yaparlar, yani nasıl ulaşacak? Aslında hikayeniz güzelse, yazdığımız film iyiyse, yani oyuncular, işte profesyonel insanlar e, bu kısa filmlerde mutlaka sizlere destek olurlar. Yani bunlar çekinmesinler, bunu öğrencilerimize de hep söylüyoruz. 2005'te çektiğim bir kısa filmi, e, hocam Tolantan Tercan yönetmen, e, Adana Altın Koza'ya göndermemi söyledi. Ve ben Adana Altın Koza'da en iyi deneysel film ödülünü aldım. Kün isimli filmimle kısa filmimle. Muhteşem, mütehassisiniz. Ee, <gülüyor> onun ardından bitirme projesi olarak animasyon bir film çekme zorunluluğum vardı ve onda da Empati isimli bir animasyon film çektim. Bu da engellilerin dünyasında e, yürümeye, işe gitmeye çalışan yürüyen bir adamın hikayesi üzerineydi. Empati Onun da seslendirmesini yine Okan Bayugen yaptı ve müziğini bu sefer ceza direkt bu, bu film için verdi, hazırladı. 2009'da mezun oldum lisans eğitiminden ve e, o zamanlar aslında okuldayken hocalarımın da desteğiyle akademisyen olma kararı böyle daha üst gelmeye başlamıştı. 2009'da İngiltere'ye gittim. Bir buçuk yıl. Ee, yabancı dil eğitimimi orada tamamlamak istedim. Ee, bana İngiltere'nin çok büyük katkıları oldu. Yani şöyle aslında ben 2005'ten 2009'a kadar her yaz dönemi ufak ufak İngiltere'ye gidiyordum. Ve e, stajımı da İngiltere'de bir medya şirketinde yapmıştım. İngiltere'den bir buçuk yıl sonra döndüğümde 2011'de e, okulu da Kürtü Üniversitesi'ne Dereceyle bitirdiğim için yüksek sans alma hakkım da vardı. Yüksek sansa başladım, onu bitirdim. 2014'te doktoraya başladım ve şu an doktorada son aşamaya geldim. Yakında tezimi savunacağım. Ee... Yaptığınız aslında öğrenciyken, Dalırsu üniversiteyi bitirmeye çalışırken yaptığınız animasyon filmlerde, çizgi filmlerde de engelli bireylerin ee, aslında hayatındaki zorlukları anlatmaya çalıştınız. Şimdi bunu konuşurken bir yandan da arka planda ben sorgulamaya başladım. Eminim dinleyicilerimiz de sorguluyordur. Televizyonlarda gördüğümüz ya da işte çocukken izlediğimiz çizgi filmlerde, animasyon filmlerde ya da filmlerde ne kadar çok engelli bireyi görüyoruz acaba? Değil mi Emrah'ım? Yani evet. e, bir şeyler farkındalığın oluşması ve bir şeylerin değişmesi. Toplumda Herhalde daha oralardan, çocuk yaşta izlediklerimizden, öğrendiklerimizden başlıyor. E, ama sizin bu alanda yaptığınız çalışmalar da var bildiğim kadarıyla. Evet, yani e, yüksek lisans tezimde ben canlandırma filmlerinde engelli karakter kullanımını çalışmıştım. E, bunu da e, Disney, Pixar yani Amerikan canlandırma filmleri üzerinden gitmiştim. Ve e, orada da aslında şey oluyor işte Vietnam Savaşı sonrası ülkesine dönen gazilerle birlikte bir engellilik hareketleri başlıyor Amerika'da ve e, sinemaya bu nasıl yansıyor? Yani bu engellilerin olması genelde de animasyon filmlerinde engellilerin işte böyle bozuk görünüşler yani onların tanımlamaları işte farklılıklar, karşıtlıklardan faydalandığı için hep engelli karakterleri böyle işte gülme, alay etme vesaire gibi e, kullanıldığı görülüyor. E, bizim filmlerimizde de yani hani genelde baskın olarak öyle. E, biz televizyon dizilerinde de aslında engelli karakterleri hep farkındaysanız istenmeyen işte ne bileyim anti kahraman e, hep böyle bir negatif e, imajlarla sunuyoruz maalesef. Ben de bunun üzerine dediğiniz gibi hani alalım başka da olsa genelde hep engellilikle ilgili bir akademik çalışma yapıyorum. Ya işte uygulamada yapıyorum bunu ya e, makalelerimde yapıyorum. Yani bu konuya aslında dikkat çekmek istiyorum ve bizim toplumumuzda bildiğiniz gibi ya yani engelli bireylere ilişkin e, terminoloji bile aslında e, hala da işte özürlü, yetersiz vesaire gibi tanımlamaların içinde geçiyor. Ne yazık ki. Ee, engelli bir süper kahraman neden olmasın mesela. Ve bu alanda yaptığınız evet. çalışmalar var. Biliyorum ileride umarım çok güzel eserlerinizi de görürüz, filmlerinizi de izleriz. Ama siz sadece kendi alanınızda, akademik olarak çalıştığınız alanda değil, onun yanı sıra sivil toplumda da e, hak mücadelesi veriyorsunuz. Birçok gönüllü organizasyonda yer alıyorsunuz. Biraz ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ondan bahseder misiniz bize? E, yani çoğunlukla sivil toplumda... Yani... Burayla ilgili çalışmam da şöyle başladı. Aslında Türkiye'de ben çok denk gelemedim. Yani benim karşıma da çıkmamış olabilir. Biraz da hani engelliler dışarıya çıkmıyor diyorlar ya aslında çıkamadığımız için insanlarla birilerle ilişkiler kuramıyoruz kolay kolay. İngiltere'ye gittiğimde gönüllü çalışmaları görmüştüm. Yani bizde Türkiye'de %4 diye okumuştum ben gönüllülük çalışmalarının. İngiltere'de tabii ki bu oranlar çok yüksek. Orada bir ilkokulda ee, gönüllü çalışmalar yaparken kendimi bir anda buluşmuştum. Ee, Türkiye'de Türkiye Olmur Saçları Derneği, Değiştiren Adımlar Derneği çok güzel çalışmalar yapıyor. Onlarla çalıştım. Ee, yani bir takım yerlerde konuşmaya çalışıyorum. Kendi öykümü anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela deprem hala da e, İstanbul'da beklediğimiz büyük bir afet. E, ve depremde aslında insanlar hani engelli oluyor işte benim gibi ve sayımız hiç de az olmuyor bunları okullarda konuşmaya gayret gösteriyorum ya da sizin gibi medya aracılığıyla anlatmaya çalışıyorum kendim kurumumda, üniversitemde bir kulüp kurduk ve kulübün akademik danışmanlığını yapıyorum, Farkın Kulübü bu her türlü farkındalığı kapsayan bir kulüp olarak kuruldu burada engelli belediye başkanları işte engelli işe alım danışmanları gibi konuları e, Instagram üzerinden canlı yayınlarla e, aktarmaya çalışıyoruz özellikle pandemi döneminde bu canlı yayınlarımızın sayısı bayağı arttı ve çok güzel geri dönüşler aldık e, erişilebilir her şey platformuyla e, tanıştım. Onlar çok pırıl pırıl üç genç 3 engellenen arkadaş Buradan kendilerine selamlarımızı iletelim Kendilerini yakından takip ediyorum Ben de kişisel olarak ve çok takdir ediyorum Buradan dinliyorlarsa bize Selamlarımızı sevgilerimizi iletelim kendilerine de Çok teşekkürler Çok memnun olacaklardır Çok sevdiğim arkadaşlarım dostlarım Yani bence bu müthiş bir platform Ve kurumsal firmaların mutlaka kendileriyle çalışması gerekiyor Yani bir iş yerinde Engellilerle İletişim nasıl kurulur? Bunu profesyonel olarak çok güzel anlatıyorlar. Veya siz bir yer açacaksınız. Hani burada ne eksik, ne değil, e, neler yapılmalı? Bunları size çok güzel e, aktarıyorlar. E, onun dışında şeyden bahsetmek isterim ben biraz. E, Kent konseyi engelli meclisinde çalışıyorum Bakırköy'de. Yine kendi bulunduğum alanda. E, kurumumda yine engelli öğrenci biriminde çalışmalar yapıyorum. Evet. Bu radyoda sizinle konuşmam da mesela aslında bizler için çok önemli. Çünkü izleyicilerinizin işte bir kısmı belki hayatında hiç engelli bir bireyle bir araya gelmedi. Geldiği zaman genelde biz şey diyoruz. Ya biz size yanlış bir şey söyler miyiz? Ters davranır mıyız? Hep böyle bir çekinceleri oluyor. Kimsenin olmasın. Yani günlük yaşamda engel bize maalesef karşımıza geliyor. Yani işte rampa olmayan yerler ya da rampa önüne arabaların park edilmesi işte gittiğimiz yerlerde afansörlerin çalışmıyor olması vesaire gibi pek çok engelle karşılaşıyoruz bunları biz şikayet ediyoruz üstüne düşüyoruz ama sizin dinleyicileriniz de mesela böyle bir şeyi gördüğünde tespit ettiğinde bir şikayet ederse bir yere başvurursa bu bizim için yapılabilecek ve toplum için yapılabilecek geliştirmeli gelişmemizi sağlayacak. Çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Muhakkak erişilebilirlik sadece engelli bireylerin değil toplumun tamamının sorunu bir derdi haline dönüşürse o zaman başka bir düzen, başka bir toplum olmaya bence e, yöneleceğiz. E, buradan e, dinleyicilerimiz açık ara er, dinleyicileri bu konuda zaten farkındalıkları oldukça yüksek bir dinleyici kitlesidir ama bir kere daha e, engelli hakları için, engellerin yaşamda daha fazla var olabilmesi için bizlere de düşen sorumluluklar var. Bir kere daha bunları hatırlamak üzere çağrıda bulunalım. E, Ömür Hanım, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki aslında yani Türkiye'de ee, engelli bir birey olarak yaşadıklarınızı hayat hikayeniz böyle dinlerken e, muhteşemsiniz bir kere daha bunu hakkını vere vere söylüyorum e, hiç durmadan sürekli sivil toplumda yaptığınız işte akademide çok güzel işler ortaya koyuyorsunuz e, ama hızlıca sormak da istiyorum yani hiç mi zorlanmadınız zorlukla karşılaşmadınız ya da bu zorluklarla karşılaştığınızda bunları nasıl üstesinden geliyorsunuz? Ee, çok zorlukla karşılaştım ee, bir kere gerçekten karşınızdaki insanın ee, ne diyeyim yani zihnine giremiyorsunuz o asla sizin gibi eğer düşünmüyorsa ve bu yola e, onun da böyle bir empati kuramıyorsa o insanlara hiçbir şey yapamıyorsunuz yani e, nasıl diyeyim çok zorladıyoruz yani, yani biz önce daha galiba... öfkeli olabiliyoruz daha agresiflikle suçlanabiliyoruz ama çünkü bir şey söylemeye çalışıyorum anlatmaya çalışıyorsunuz ama o, o anlık çözümlenmediği zaman e, çok üzülüyorum gerçekten. Evet. Ee, yavaş yavaş süremiz de ilerliyor. Programımızın sonuna doğru da ilerliyoruz. Ee, size sormak istiyorum. Ömür Kınay Alkan'ın bundan sonrası için planları neler, hayalleri neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Yaşam öykünüz nasıl akacak? Ee, akademik kariyerim böyle devam edecek. Ee, 2009'dan beri yani uygulama hiç yapmamıştım. E, genelde teoride devam ettim ama e, doktoram bittikten sonra mutlaka bir uygulama, bir film, animasyon film e, ne olacağını bilmiyorum ama öyle bir şey yapmak istiyorum. E, daha fazla sivil toplumda aktif olmak istiyorum. E, yani bu çalışmalarımı aynen devam ettireceğim ve çok daha iyi e, bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum açıkçası muhteşemsiniz ben muhteşemsiniz ısrarla söylemeye devam edeceğim galiba programın sonuna kadar ee, tamam. çok telaşlı koşturmalı bir haftanın ardından programımıza konuk oldunuz geçen hafta biz size ulaştığımızda çok tatlı telaşlarınız vardı belki paylaşmak <gülüyor> istersiniz dinleyicilerimizle ee, ve bütün bu koşturma arasında programımıza konuk olduğunuz için bir kere daha teşekkür ederiz geçen hafta hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu paylaşmak ister misiniz Tabii ki yani pandemiye rağmen <gülüyor> merasimsiz <gülüyor> iki şahitle 27 Mayıs günü e, evlendim. Tebrik Çoşkunan ediyoruz. diliyoruz. Eşinize de size de. Teşekkürler. E, dolayısıyla böylesine telaşlı e, dönemde bize vakit ayırdınız. E, gerçekten de e, programımıza konuk olduğunuz ve ilham veren yaşam öykünüzü paylaştınız. Artık son söz dinleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Son mesajınızı alalım ve ardından size veda edelim. E, yani hazır evlilikle söyleyeyim. Çok daha yakın yaşadığım bir şey. Ee, Eşim bu durumu nasıl karşıladı diye bir e, soru aldım yani iki gün önce. E, bu beni çok üzüldü. E, son ne şu olur, yani bu ayrımcı söylemlerden, bu farklılıklara tamamlılıklardan, şekilci yaklaşımlardan e, vazgeçmemizi istiyorum, diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldunuz, yaşam öykünüzü paylaştınız. İyi ki varsınız. Mücadelenizle biz de her zaman sizinle beraberiz. Yapabileceğimiz bir şey olursa buradayız Ömür Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Ömür Kınay Alkan'dı. Ömür Kınay Alkan 1999 Marmara Depremi ile hayatı değişen isimlerden bir tanesi ülkemizdeki sayısız birçok isim gibi. Ama o yeteneklerine sarılarak, resme sarılarak hem akademik kariyer anlamında hem de bugün verdiği birçok mücadelede yepyeni bir sayfa açtı hayatında. Hep bahsediyoruz programımızda zaman zaman konuk da alıyoruz. Engelli demek istemiyorum ben aslında yeti farklı olan bireyleri konuk alıyoruz. Çünkü bir engel varsa ortada bu onların yarattığı değil toplum olarak bizlerin. ...karar vericilerin, hepimizin yarattığı bir engeldir. E, yeti farklılığı olan e, bireylerin hayatın içerisinde daha fazla var olması için çok güzel bir örnekti Ömrü'nün hikayesi. Umarız bu örneklerin sayısı daha fazla artar ve umarız e, onların mücadelesi e, daha fazla kişinin yıllardır var olan bu kalıpları kırmasını... ...kalıpların dışında farklı düşünmesini sağlar. Bugün bir kere daha kendisini tanıdığımız için çok mutlu olduk biz. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde biz açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Eğer yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz de Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşam öykülerinizi bu programda ağırlamaktan mutluluk duyarız.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 dan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.